Dijital kültür makaleleri 9. Eli karda gönlü yerde olmak. Profesör Doktor Aziz Sancar İslam'ın son 500 yıldır bilime bir katkıda bulunamadığını ifade etmiş. Doğru. Hatta daha beteri İslam daha uzun bir süredir kendisine bile bir katkıda bulunabilmiş değil. Ancak bunun nedeni İslam'ın kendisi mi yoksa İslam'ın temsilcisi konumundaki kişi, kurum ya da ülkeler mi? Sovyetler çöküp de Berlin Duvarı yıkıldığında ideolojisine sahip çıkan pek çok kişi sorunun Marksizme değil onun kötü uygulayıcısı olan Sovyet rejiminde olduğunu vurgulamıştı. Burada da benzer bir durumdan bahsedilebilir. Bu açıdan irdelendiğinde İslam'ın en büyük sıkıntısının başında dünyanın sonuna inanmanın, kıyametin kısa bir süre sonra kopacağına inanmak demek olduğu saplantısı geliyor. O neden nedir ki bu dar zamanı ilerlemek gibi dünyevi şeyler yapmakla harcamamalı, onun yerine bol bol ibadet etmelidir. O arada ibadet olgusu da belli eylemlerle, Namaz, oruç, zekat sınırlandırılmıştır. Onun dışında yapılan şeyler pek ibadetten sayılmaz. Bu sayede insanlar gerek zihnen gerekse de fiziken paralize edilmiştir. Şöyle düşünmek neden hatalı olsun? Ulu yaradan sebep, beklenti veya metodoloji işin sonunda değil, başında açıklar ki insanlar buna göre yaşamlarını düzenlesin. O halde dinler ve İslam kıyamete ramakkala gelmiş olamaz. Öte yandan uzayla ilgili bilimsel tespitler şunu da göstermiştir. Tüm tüm bu şeyler bu kadar küçük bir sebep için diyse, neden bu denli devasa bir evren? Bu soruyu tersten sorduğumuzda karşımıza şu çıkar: Madem ki bu denli devasa bir evren var ve hatta bunların paralelleri bile olabilir, o halde İbn Arabi'nin sıkça kullandığı gibi ulu yaratan bununla ne demek istiyor? İşte bu noktada İslam diniyle ilerleme olgusu bağdaştırılabilir. Dünyevi işler dini inanca zarar vermeden resmin içine dahil edilebilir. Bütün bu evren ulu yaradanın, sufilerin sıkça işaret ettiği gibi bilinme arzusu nedeniyle yaratılmışsa, evrenin en ücra köşesinde bile bunu tahakkü ettirmek gerekir. Nasıl? Akleden yaratık olan insanın oraya ulaşması ve akıl ile orayı ihya etmesiyle. Bilim insanları şu soruya nasıl cevap verirdi? Yaptığınız buluşlar kapitalizme katkı sağlarken mi kendinizi daha iyi hissederdiniz? ilk nedenin ulvi arzusunun yerine getirilmesine bir katkı sağlarken mi? Akla ters gelen bir şey dine de ulu yaradana da terstir. Örneğin insan, İslam'ın temel referans kitabında akletmediği için eleştirilmektedir. İnsanın akletmesi bilim demektir. İslam dinini akıldan ve bilimden, eleştirel düşünceden neden diye sormaktan, araştırmaktan uzaklaştırmak dini gereği değil, bunun tam tersini yerine getirmektir. Öte yandan ilerlemek dünyevi itirazları ön plana çıkaracak bir sürecin temel dinaması olduğu için eleştirilmekte. Dürüst olmak gerekirse bu kapitalist sanayi toplumunun bir özelliğidir. Özne ile nesneyi birbirine yabancılaştırmayan irfan geleneği için bu bir sıkıntı teşkil etmez. Çünkü irfan geleneğinde basit bir formül vardır. Helikarda, gönlü yerde olmak.